Türkçe Peri masalları Kral ve Dev Evvel zaman içinde günlük, dünyevi hayatından sıkılmış her adında bir kral varmış. Yine çok sıkıldığı bir gün dünyayı keşfetmeye ve yeni deneyimler edinmeye karar vermiş. Ve bu yüzden bir gün krallığının yönetimini yardımcılarına bırakarak soylu kıyafetlerinden kurtulmuş ve sıradan biri gibi giyinmiş. Ama yola çıkmadan önce kraliyet büyücüsünden tavsiye almış. Çıktığın yol bilinmezlerle dolu ve bilincini günahlarla kör etmeye çalışan canavarlarla karşılaşacaksın. Dış görünüşlerine sakın aldanma. Seçimlerini bilgece yap ve unutma parıldayan her şey altın değildir. Henry başını sallamış ve yolculuğuna çıkmış. Saatlerce yol aldıktan sonra çok yorulmuş ve zehirli bir yılanın bulunduğunun farkına varmadan bir elma ağacının altında dinlenmeye karar vermiş. Uykuya dalmış ve yılan ısırmak için ona doğru sokunmuş. Ama tam o sırada oradan geçen bir kadın sopayla yılanı uzaklaştırmış. Ses Henry'i uyandırmış. Ne? O da neydi? Henry, yüzünde çiller olan ve kıvırcık saçlı bir kadın görmüş. Ama bir şey söyleyemeden kadın kaçıp gitmiş. Hmm. Bence benim iyi görünüşümden dolayı kaçtı. Hmm. Hı, hı, hı, hala uykulu hissediyorum. Gidip yüzüme biraz su serpiyim. Aman tanrım, Heh, şuna bak. ''Ne kadar da yakışıklıyım.'' <gülüyor> Gururla gülerek yolculuğuna devam etmiş. Saatlerce yol aldıktan sonra bir devin yaşadığı eski yıkık dökük bir konağa rastlamış. Dev onu bir zar oyunu oynamak için davet etmiş. Girdiğinde Harry konağın işleri için devin kadınları esir ettiğini fark etmiş. Aralarında onun hayatını kurtaran kadını da görmüş. Oh, hoş geldin Kral Henry. Seninle bir zar oyunu oynamak benim için büyük bir zevk. Sana oyunun kurallarını anlatayım. Tabii anlat. Eğer kaybedersen karşılığında bana bir şeyler vereceksin. Sana yeni bir kale inşa edeceğim. Ama ben kazanırsam ödül olarak bu kadınlardan biriyle evlenmek isterim. <gülüyor> Anlaştık. Çok uzak krallıklardan yabancılar benimle bu oyunu oynamak için geldiler. Ama henüz kimse beni yenemedi. Heh, göreceğiz bakalım. Oyuna başlayalım mı? Tabii. Ve böylece bu ilginç zar oyununu oynamaya başlamışlar. Oyun saatlerce sürmüş. Ve sonunda Henry zaferini ilan etmiş. Evet. <gülüyor> Şunu al. Ben kazandım. Aa, tamam peki. Seni hafife aldım. Bana bu kadınlardan hangisiyle evlenmek istediğini söyle. Henry kadınlara bakmış ve ilk olarak güzel kadınlardan biriyle evlenmek istemiş. Ama büyücünün sözlerini hatırlamış. Her parlıya şey altın değildir. Evlenmek istediğim kadın o. Elsie. Neden? Ondan daha güzel kadınlar var. Daha güzel olabilirler. Ama benim evlenmek istediğim kişi o. Çünkü iyi bir insan olduğunu biliyorum. Kafası karışan dev başını sallamış ve Henry Elsie'nin ellerini tutmuş. Ah! Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Henry gülümsemiş ve birlikte devin konağından ayrılarak krallığın yolunu tutmuşlar. Sonrasında bir kraliyet düğünü düzenlenmiş ve evlenmişler. Büyücü yine evlenen çifte bakıp gülümsemiş ve krallıktaki herkes sevinmiş. Birkaç gün geçince Henry devle tekrar karşılaşmaya karar vermiş. Dev ile zar oyununu oynayacağım ve onu bir kez daha yeneceğim. Sevgilim endişeleniyorum. Bu sefer şanslı olamayabilir ve yenilebilirsin. Sakın endişelenme tatlım. O beni kesinlikle yenemez. Çünkü şansım değil, ben kazanırım. Söyle bana, bu sefer kazandığımda ne isteyeyim? Konağın ahırında kahverengi tüylü bir atı var. Bana o atı al. Emin misin? Her şeyi ama her şeyi isteyebilirsin. Evet sevgilim eminim. Çünkü o at benim atımdı. Ooo. O halde senin için onu tekrar kazanacağım. Demiş ve kral zar oyununda devle tekrardan karşılaşmak için ayrılmış. Saatlerce oynamışlar ve bir kez daha oyundan galip çıkan Henry olmuş. <gülüyor> Zafer! Yüzünün haline bak dev. Bu sefer... Ahırındaki kahverengi tüylü atı istiyorum. O benim karıma ait. Tamam, onu alabilirsin ama... Gelecek sefer bu kadar şanslı olmayacaksın. Henry göz kırpmış ve kraliçesinin istediği kahverengi tüylü atla birlikte yola çıkmış. Birkaç hafta sonra Henry özgüvenle dolmuş ve devi ard arda üçüncü kez yenme isteğiyle gözleri kör olmuş. Ama sevgilim eğer... Bu defa kazanamazsan... Şimdi beni bu zar oyununda yenebilecek kadar iyi birinin olduğunu düşünmüyorum. Endişelenme. Kazanacağım ve ondan elindeki her şeyi isteyeceğim. Ve sonra oyunu oynadıkları devin konağına gitmiş. Ama bu sefer işler onun istediği gibi gitmemiş. Henry'nin egosu devin kazanmasıyla yerle bir olmuş. Aa, hayır, bu olamaz. Hile yaptın, bu adil değil. Oyun bozanlığı bırak, ben kazandım. Ve ilk doğan çocuğu istiyorum. Sakın beni aldatmaya kalkma. <gülüyor> Biliyorsun ben her istediğimi alırım. Oyunun kuralı gereği Henry başını sallamış ve krallığına geri dönmüş. Oraya vardığında olan her şeyi karısına anlatmış. Endişelenme, bir çözüm yolu bulacağız. Aylar geçmiş, kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olmuş. Krallık sevinç içindeymiş ve Henry kötü deve verdiği sözü unutmuş. Bir gün Henry avlanmak için ormana gitmiş bir gün geçmiş ve Harry bırakın bir hayvanı tek bir kelebek bile yakalayamamış. Yorulmuş ve sarayının yolunu tutmuş. Oraya vardığında muhafızlarını acı içinde bağırırken ve inlerken bulmuş. Elsie ve oğlunu hiçbir yerde görememiş. Ha? Ne oldu burada? Bir dev saraya saldırdı. Onun gücüne karşı koyamadık. Ve Elsie ve oğlum nerede? Aa, kraliçeyi ve prensi alıp götürdü. Onu durdurmaya çalıştık ama başaramadık. Bunu duyan Henry, devle yaptıkları anlaşmayı hatırlamış. Aa, hayır, dev istediğini aldı. Ne? Şimdi ne yapacağım? Elsie ve oğlunu kurtarmanın bir yolunu bulamayan Harry, çözüm için büyücüye gitmiş ve ona devle yaptıkları anlaşmayı anlatmış. Onu kurtarmanın bir tek yolu var. O'ak kralına ait olan kılıcı alman gerekiyor. Ah, o benim çok iyi arkadaşım. Ona Sirean Savaşı'nı kazanmasına yardım ettiğim için bana borçlu. İyi o zaman. Bunu al. Bu nadir bulunan ejderha yumurtası. Kılıcı aldığında yumurtayı onunla kır ve bebek ejderhaya sahip ol. Bu muhteşem. Ejderhaların yok olduğunu sanıyordum. Uzun zamandır öyleydi. Bu dünyada kalan son ejderha yumurtası. Bunu karım ve oğlunun Özgür kalmasının bedeli olarak deve vermelisin. Kral büyücüye teşekkür etmiş ve ailesini kurtarmak için yola çıkmış. Ve o ak kralına gitmiş. Kral ona memnuniyetle kılıcını vermiş ve devin mağarasına doğru yumurta ile birlikte yol almış. Mağaraya vardığında içeri koşmuş ve Elsie'yi bir kenarda bebeğiyle oynarken bulmuş. Ah sevgilim sonunda gelebildin. İkinizi de çok özledim. Biz de seni özledik. Krallığıma girmeye kim cüret eder? Ben Kral Henry. Karımı ve oğlumu kurtarmaya geldim. Ve ben de kolayca gitmenize izin mi verecektim? Elimde karım ve oğlumun özgürlüğü için takas edebileceğim bir şeyler var. Ne? Rüşvet mi? Ahahahah! <gülüyor> Ben rüşvet almam. Ama bence bunu gerçekten çok seveceksin. Çünkü çok özel bir şey. Henry devin önüne gitmiş ve ejderha yumurtasını yere koymuş. Bu bir... Kılıcı almış ve havaya kaldırmış. Güçlü bir şekilde vurmuş ve yumurtayı kırmış. Açılan yumurtadan bebek ejderhanın kafası görünmüş. Bir bebek ejderha. Annene gel. Uzun zamandır bunu arıyordum. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Ah haniymiş tatlı küçük ejderham. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tekrar bizi durdurmadan hemen buradan ayrılalım. Atlarını atlayıp devin mağarasından ayrılmışlar. Harry saraya Elsie ve oğluyla dönmüş... Ve muhafızlara devi yakalamalarına emretmiş. Dev tutuklanmış ve zindana açılmış. Devin konağında esir tuttuğu tüm kadınlar özgür kalmış. Ve Kral Henry bir daha asla zar oyunu oynamayacağına yemin etmiş. Çünkü öğrenmiş ki aşırı güven kötüdür ama açgözlülük en kötüsüdür. <Gülüyor>